Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ve sahbihi Bir ülkenin niteliğinin ve hükmünün değişmesi Bir ülkeye ait olan nitelik hiç değişmeyen kalıcı özelliklerden değildir. Bilakis orayı elinde bulunduran sınıfa yürürlükte olan kanunlara göre değişmesi mümkündür. Bir ülke aynen İslam'ın ilk, ilk dönemlerinde Mekke'de olduğu gibi bir dönem darül küfür olup daha sonra Darül İslam olacağı gibi bazen de Endülüs ve Filistin'de olduğu gibi Darül İslam ken daha sonra Darül Küfür haline de gelebilir. Şehir İslam İbni Tevmiye şöyle der. Bir yerin Darül Küfür Darül İslam, Darül iman, Darül Silim, Darül Harp, Darül Taat Darül Masiyet bir süre aynı anlama gelen Darül Müminin Darül Fasık'ın olması geçici niteleme, nitelendirmelerdendir. Süreklilik ifade etmezler. Kişinin küfründen ee, küfürden imana veya ilme geçebileceği gibi tam tersi de olabilir. Ülkede de bir vasıftan diğerine geçebilir diyor. Yani temyee diyor ki yani kişi nasıl Müslümanken kafir veya kafirken Müslüman olabilirse ülkelerde oradaki yürürlükte bulunan kanunlara göre darül İslam veya darül küfür olabilir. Yani darül İslamken kafirler tarafından ele geçirilir. Darül küfür olabilir. Baya darül küfür küfürken Müslümanlar tarafından ele geçirilip Darül İslam olabilir. Yani nitelik değişir. Ee, niye söylüyoruz bunu? Şimdi bugün gene bu bazı çarptırmalar söz konusu e, bu konuyla alakalı. E, eskiye dayanan bazı alimlerin görüşlerini alınarak. Mesela i̇bn Hacer el-Mekki el-Haythemi Şafik Fıkhı üzerine yazılmış olan Tuhfetül Mostaj Lişarhül Minhaj adlı eserinde Darül İslam kafirler tarafından işgal edilirse ve orada kendi hükümlerini uygulasalar da oranın dar köfür küfür olmayacağı gör görüşünü benimsemiştir. Buna delil olarak şu hadisi getirir. İslam üstündür, ona üstün gelecek olan yoktur. Daru Kutni, Hasan bir İsnad'ına rivayet etmiş bu hadisi. Ee, Buhari de Kitab-ül Cenazide muallak olarak rivayet etmiş. Şimdi bu hadise dayanarak diyorlar ki, İslam üstündür, ona üstün gelecek yoktur. Ee, İbn Hacer-el Mekke diyor ki, e bu şeydir. Yani bir yer darl İslam olursa bir daha ı küfür olamaz. E, bugün kullanan, bu sözü işte kullanmak isteyen bazıları da olabilir diyor. Çağdaşlarımızdan bazıları da i̇bn Hacer'in bu görüşünü, El-Mekke'nin bu görüşünü benimsemişlerdir. Halbuki bunun batıl olduğu apaçıktır. E, özel olan deliller ülke hakkında verilecek hükmün illetinin üstünlük veya orada geçerli olan hükümler olduğuna dairdir. Şimdi... <gülüyor> bir yerin darül harp veya darül İslam olduğunu nasıl anlıyorduk? Delillerini zikretmiştik. Çok açıkça bazı şeyler belli ediyorlar. Burada İslam üstündür. Ona üstün gelecek olan yoktur sözü çok açık bir söz değil yani hadis e, yani bu getirdikleri şey delil olacak bir hadis değil. Yani o zaman hiç kimse de bir kere Müslüman olduktan sonra mürted olamaz de demek gibi bir şey. O yüzden doğru bir söz değil bu yani. Yani doğru bir yaklaşım değil. Niye? Çünkü adam geçiriyor mesela işte endülüselle geçirmiş. Bugün küfür kanunlarına uyguluyor ve şey yapmıyor. İslam'dan bir eser yok. Şimdi sen orası darül İslam demen çok mantıklı bir şey değil ya da hiç mantıklı değil. Bu özel deliller İbn Hacer el-Mekki'nin getirmiş olduğu deliller gibi genel delillere tercih edilir. Alimler özel olan delillerin genel olan delillere tercih edileceği konusunda icma etmişlerdir i̇bn Hacer el-Mekke'nin sözü doğru olsaydı, Müslüman olan bir kimseye küfür işlese bile bir daha asla, asla kafir olamayacağını söylemek caiz olurdu. Fakat bu nasa ve icmaya ters düşen bir konudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kim dinini değiştirirse onu öldürünüz bu arada geçen bir Demek ki bu onu değiştirince dinden çıkabileceğini gösteren delillerden bir tanesi. i̇bn Hacer'in yaptığı gibi genel nas ile özel naslara karşı çıkılması ve bu nasa benzeri hükümlerin dayandırılması uygun değildir. Onun Darül İslam dar küfure dönüşmez sözü delillerle çatışmasının yanı sıra fakihlerin çoğunun görüşüne de aykırıdır. Onun bu sözünün doğru kabul edecek olursak Hristiyan İspanya'nın bugün Darül İslam sayılması gerekir. Çünkü orası bundan önce Darül İslam'dı yani endüriş olduğu zamanlarda. Bu da tüm Müslümanların İspanyadaki İslam devletine hicret etmeleri ve böylece orada kendileri üzerinde uygulanacak olan küfür hükümlerini isteyerek kabul etmeleri gerektirdiği İspanya'da bulunanların başka bir yere hicret etmemelerinin ise etmelerinin ise haram olduğu anlamına gelir. Çünkü Darül İslam'dan hicret edilmez. Eğer İbn Hacer el Mekki'nin sözü doğru olsaydı, bugün biz İspanya diyecektik ki orası Darül İslam bir ülkedir. Hadi gidelim orada yaşayalım veya oradakiler başka bir yere hicret edemezlerdi, orada kalırlardı. E, aynı zamanda kafirler bu İslam ülkesine, yani İbn Hacer el-Mekken'in tanımına göre işte İspanya'ya saldırsalardı onlara destek çıkmamız gerekirdi. Niye? Darül İslam. Ama bu hem e, daha önce konu işlerken ele aldığımız genel de, e, özel delillere daha çok belirleyici olan delillere, hem de vakaya aykırı bir olay. hem de bu aykırı bir olay ee, o yüzden İbn Hacer'in el Mekkî'nin bu sözünü e, şey yapmak isteyenler böyle bugün çarpıtarak veya kendi çıkarları için kullanmak isteyenler çok ciddi anlamda bir şeye saplanmıyorlar hani işte hükümler ile hükmedildiği halde işte burada İslam hükmü geçerlidir burası darlı İslam'dır o zaman işte emrin'e itaat etmek tarzındadır yaklaşımında olan kimseler bu tip şeyleri kullanıyor daha çok, ama sözün ne kadar gerçekliği olduğu çok açık. Bu zaten tanıma da aykırı değil mi? Başta tabii ki kökten bir aykırı. Tabii da. ki kökten bir var. nedir? Yani e, ülkeler de aynı insanlar gibi e, İslam veya küfürle nitelendirilebilirler. Bu e, ülkelerin işte Müslümanların orada güç sahibi ve e, İslam hukukunun uygulanmasıyla İslam bunların aksi olduğu hallerde de küfür olarak nitelendirmesine sebep olabilecek bir şey. Yani onun sebebi